eserlerinden daha önceki programlarımızda bahsettik. Dilerseniz bu programımızda da eee Esadevan Hazretlerinin ilmi ve edebi kişiliğinden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyye resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Esad Erbil'i Hazretlerinin ilmi kişiliği, edebi kişiliği gerçekten mümtaz seviyede bir insan kamil. Anlatılması da kolay değil. Hatta biz çoğu zaman şöyle söyleriz. Biz o seviyelerin insanı olmadığımız için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 Esedefendi Hazretleri'ni anlatıyor. Şimdi Esedefendi ile ilgili bizim bir şansımız var. İlk resmin yani yer yüzünde çekilen ilk resim bir kümeste tünemiş bir horozun veya tavuğun resmini çekmişler. O da gölge gibi gözüküyor. İlk resim yer yüzünde 1833 senesinde çekilmiş. Evet. Hep merak ediyorum. Mesela Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri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 benim bil, bile bildiğim en azından e, gazete de seyerseniz evet. yüze yakın resim çıkar vardır he. nerede bakarsanız bakın yani üç aşağı beş yukarı bir insan tanımak istiyorsanız yüzüne bakın diyor yani evet. bu tarif fuhum bismahum ya yani bir insan yüzyle bilinir onun beden yüzü onun ahlakının ruh yapısının paramak izidir.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 zaman Hazretler onu biliyor. Evet. Böyle bahçede falan çalışıyor. Sıradan böyle bir tarla işleriyle meşgul. Sıradan bir şey yapıyor. Öyle fekalede bir şey falan da yaptığı yok. Selamlıyor onu. İşte efendim siz diyor nereye bağlısınız? O da işte Sıbıgatullah Arvasi'ye bağlı olduğunu söylüyor. Bir takım ifadelerde bulunuyor. Evet. zaman Hazretleri ona peki tahal hakari Hazretlerini bilir misin? dedim diyor. Oturuyordu diyor bu sırada diyor. Dinleniyordu diyor. Ellerini şöyle dizlerine vurdu. Izdırap, ızdırap, ızdırap. Çile, çile, çile dedi diyor. Allah. Başka hiçbir şey söylemedi diyor. Yani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 bağrân bela, bela yağmurları yağıyor. Hepsini böyle güler yüzle karşılamak her birini böyle rıza makamında boyun bükerek teslimiyetle karşılamak gerekiyor. Ne? Tevekkül gerekiyor. Hasimunallahu nimel vekil demek gerekiyor. Bir kimse peygamberimizi severse belaya hazır olsun diyor. Bu yolun büyükleri. Abdülhakim Mervası Hazretleri de aynı sözü söylüyor. Şettül belal alal enbiya, sünne evliya, sünne salihîn. Ya en büyük belalar peygamberlere gelir. Ondan sonra evliyalara, ondan sonra salihlere gelir. Yani dikenli boldur bu yolun. Ama gülü de çoktur. Dikeni olmayan yerde gül olmaz. Gül varsa diken vardır. Güle talipseniz dikenine de talip olmanız gerekiyor. Bir Cemalullah'a, Rızaullah'a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 Ve ama yüzüne baktığımız zaman mimikoloji bilimine göre mimik veya da yüz hatlarını okuma bilimi, kıyafetname adlı eseri var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bunu işte beden dili diye insanın yüzünün, elinin şekli, hareketleri, davranışları Profesör Riko'nun beden dili okumaları var biliyorsunuz. O şekilde Esad Eylül Hazretlerini ben okuduğum zaman hep çile çile çile okunuyor yüzünden. Yani yüzü Esad Erbili Hazretlerinin çok çile çekmiş insan yüzü var yüzünde. Evet, Ve hep tebessüm halinde. Yani gelen çileleri rıza makamında karşılıyor, özünelleştiriyor, hazm hazmediyor. O hazmından dolayı ruh hücrelerinde kaloriler, aşklar, ateşler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 o şiir başlı başına bir alem yani Hz. İbrahim'i sanki anlatıyor Hz. İbrahim'in mirasına konan birisi olarak evet. onun çekmiş olduğu çilenin Esad-ı şuuraltı altı dünyasında maneviyat ve kalp dünyasında içselleştirilmesinden gelen bir enerji o şiirin ortaya çıkmasına yazmıştır O halde ateş şiiri bir aynadır. O aynaya bakarak buyurun Esad Elbili Hazretleri'ni okuyabiliriz. Bana göre kişiliğini anlatırsanız, anlatmak gerekirse ateş şiiri üzerinde çok evet. derin tahliller yapmak gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, hocam. Hüseyin Vassaf da evet. esa Elbili Hazretleri'ni görmüş birisi olarak onu şu şekilde tarif ediyor. Uzuna yakın boylu, beyaz sakallı, süzme gözlü, esmer tenli, Hı. şişmana yakın cüsseli, Güler yüzlü, tatlı sözlü, vakur bir e, zattı diyor hocam. Hı. Ve e, çok kuvvetli bir hafızaya sahip olduğunu, yani böyle kişinin ortaya koyma açısından bunları söylüyor. Senelerce evvel gördüğü bir zatı bile hemen tanır. Konuştukları mevzuyu derhal hatırlayan birisi olarak hafızasında çok kuvvetli e, olduğundan bahsediyor. Hüseyin Vassaf, bu Sefini Evliya isimli eserinde. bu edebi yönüyle alakalı da hocam şunu söylüyor serikayı kalemiyesi ve tarz manadaki tevcihi kendisine sayife edebiyatta sername-i mübahat eleyecek derecededir. yani bu edebi yönünün çok usta kaleminin çok kuvvetli olduğunu da bu ifadelerle söylüyor zaten siz de daha önceki programlarda bahsettiniz işte Arapça, Farsça Kürtçe ve Türkçe'yi çok iyi biliyor yani bunun dillerin tamamında çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ee, yani bu edebi yönüyle alakalı. Bunları da daha önceki programlarda zaten siz de ifade etmiştiniz. Hocam bu yani bu ilmi kişiliğiyle alakalı. E, edebi kişiliğiyle alakalı. Bu şahsiyetiyle alakalı başka mesela efendi hazretleri neler söyleyebiliriz? Evet. Efendim selika-i kalemiyesi. Yani kaleminin akışı. Böyle yazarken arada arada sıralıyorsunuz. ve tarz manadaki tevcihi böyle mananın biçimini yönlendirmesi anlam biçimi yönlendirmesi kendisine sahife edebiyatta sername-i mübahat eyleyecek derecededir. Yani başı çekecek derecede övgüye layık bir edebiyat sayfasında yer almasına sebep olmuştur. Gerçekten mesela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 sağladığı tarafımızdan müşahede edilmiştir diyor. Ve Osmanlıca'ya hem hakim hem de Osmanlıca'ya sadıkane bir şekilde bağlı. Yeni dilcik, yeni tilcik, uyduruk kelimeler e, kul asla yer vermiyor. Yani Esad Efendi Hazretleri güzel bir Osmanlıca kullanmış. Evet hocam. Çok güzel bir Osmanlıca kullanmış. Esad Efendi Hazretleri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 Efendim diyor ki sahibi makale yani bu yazı yazan kişi Şeyh Muhammed Esat Efendi Hazretlerinin asrı hazırın yaşadığımız devrin ecile ricali ilmiye ilmi ilim adamlarının en yücesi ve ekabir meşayih sufiyesinden oldukları devrinin en büyük önde gelen şeyh ve sufilerin oldukları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 tariq-ı ilahiyi dilsiri füyüzat etmekteyken, yani derviçleri hilafet merkezi İstanbul'da feyiz açarak yetiştirmekteyken istibdadı le'imin alam-u mealim-i diniyeye son bir darbe-i elimesi olarak hıttay-ı irakiyeye doğru bir hicret-ı ıstırariye müptela ıstırariyeye müptela olmuşlardı. Ya, bu vazifesini yaparken merkezi hükümet, İstanbul hükümeti onu maalesef diyor Irak'a, Mus'a, Erbil'e sürmüştür. Evet. Meşrutiyet-i mübeccelemizin iştirakatı bahiresiyle beraber İstanbul'un erbabı istıyaq ve ashabı Eşvakı arasında afutah-ı cemali irşadı tekrar تجلل باهشایی انوار olmuşد. یعنی مشروطیتین meşrutiyetin ilanıyla birlikte tekrar adı duyulmaya ve tekrar ضایمیا باشامشند. میگه. بله. Böyle bir بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله.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 Yedinci sayıda Hüseyin-i da, Hüseyin Asaf da evet. aynı şekilde buna yer vermiştir, bunu anlatmıştır. Evet. Böyle bir yazının hakkında yazıldığı, çok öven bir yazı. Şey, Şeyh Saffet, hmm. ya, şey, şey, şey Saffet Şeyh Saffet'in bizzat yani, kendisi kendi tarafından yazılmıştır. Çok Efendim, bir istahişle yazılmıştır. İfade eden en, en güzel şeyler bunlar. Esad e... Efendi Hazretleri, daha ziyade, biz onu tisavvi yönüyle tanıyoruz. O tisavvi bir şahsiyettir diyoruz.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 Kürtçe şiirleri, tahmis, teştir, tercih, gazeller, bazı şahıslara düşükleri tarihi vefat, Şeyh Rıza ve Şeyh Emin Efendiler yazdıkları metiye ve fatıma Zehra validemize yazdıkları mevlid-i şerif, Hz. Fatıma annemize, validemize mevlid yazmıştır. Yani peygamberin övül yazılıyor. Hazreti Fatıma'ya da mevlit yazılmıştır. Keser evet. Hazreti Fatıma mevlüdü vardır. Çok da güzel bir mevlit. Onun edebi yönündeki ustalığını ortaya koyma açısından örnek gösterilmesi gereken bir şi e şiirleridir. Çünkü kendisi Hazreti Fatıma annesinden Hazreti Hüseyin neslinden olduğu için Efsedir Hazretleri seyyiddir. Evet. Lozat Ahmet Efendi Hazretlerinin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 o mukaddes mekanda çalışabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Çünkü bu Esadül Bezettelerle fakir ben 30 senemi verdim. 30 yıl çalıştım üzerine. Benim için adeta profesörlük gibi bir şey oldu. Evet hocam. Ve Ahmed Efendi Hazretleri, Yozgatlı Ahmed Efendi Hazretleri o da Hazret Hüseyin Nesinden bir seyittir. O da 104 yaşlarında öldü. Allah rahmet eylesin. Hem Halveti şeyhi, hem de Nakşibendi şeyhi. İşte Halvetiliği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 Esat Derbiye Hazretleri de Hüseyin'in nesilinden bir seyit akrabalık Hazreti Hüseyin'den görüyormuş hmm. diyor. Evet. Doğruyu konuşmuş aslında diyor. Böyle ya, bir özelliği var. Programımızın birinci bölümü bitti diye öyle işaret ediyor Mehmet Bey. Bir iki dakika evet. daha süremiz var hocam. Oldu. Bu. Esat Efendi tekkeden yetişmiş bir şair olmasına rağmen tasavvufi halk edebiyatından ziyade divan edebiyatını benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmayı başarmıştır.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 ki Osmanlıcasını anlamak Daha zor. birkaç defa okuyorum. Talebelik yıllarımda Osmanlıca tezlerinden, Osmanlıca tez ödevi alanların tez ödevlerini yapar. İşte elli lira, yetmiş lira, yüz lira para kazanır. Odun kömür alırım. Dört tane çocukla ilahat okuyordum ben o sırada. şimdi ne zorluklar çekmişti. İyi hatırlıyorum. Ama kırka yakın Osmanlıca eserin Türkçe transkribesini yapmıştım. Evet. Diğer talebeler benim yaptığım tezlere benimle satın alıyorlardı. ta 1976'lı yıllar. Evet. Ta 40 sene öncesini konuşuyorum. Şu anda İlahi Fakültesinin kütüphanesinde benim mevzumda tezlerim sayısı yaklaşık 45 tane falandır. Evet. Osmanlıcam fena değildir yani. idare eder. Mehmet Doğan'ın Osmanlıca, Türkçe sözlük var. Evet. Her sayfada yaklaşık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 Mesela diyor ki müzisinde, mütemelliğindendi diyor. Mütemelliğin mollalık yapanlardandı. Hmm. Osmanlıcama bu derece kuvvetli olmasına rağmen, kendim için konuşuyorum ben. Esad-ı Hazretleri'nin Osmanlıca yazılmış o orijinal, o kadar güzel, o kadar şahane ki. Müktubatı? Anlamak çok zor. Evet. Yani anlamakta ben çok, aşırı zorlandım. Anladım ama bayağı da zorlandım. Yani Osmanlı... Anlamadım demiyorum. Anladım ama çok da zorlandım. Yani Osmanlıca. Top... Kamil Beyler Allah, Allah razı olsun. Onu İrfan Bey'le çok güzel sadeleşirmişler ee, okunmasında fayda var. Evet teşekkür ediyorum. Tabi yani Esat Efendi Hazretleri Farsça'ya da çok hakim birisi olduğu için o Osmanlıca metinler içerisinde Farsça ibareler de çok geçiyor. Kıymetli Radyo dinleyenleri Profesör Doktor Temcibejoğlu hocamızla beraberiz. Esat Efendi Hazretlerinin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 bir insaya üfleyerek rukiye yapmak, okuyarak üfleyerek iyileştirmeye çalışmak şeriatta yeri var. Buna. Çünkü وَنُنَزِّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ ve وَرَحْمَةٍ müminin Hem şifası yönü var hem de rahmet yönü var. Evet. Maddi ve manevi hastalıklara Allah'ın izniyle şifadır. O da çok ilginç bir şey. Hatta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 Ama şifa kelimesinin kendisi de asla. ille harfi ye var diyor. Sonra da illet harfi var. Ve ye var. Şefeye. Evet. Yeşfeyu. Şefa yeşvi. Yeşfey. Şefeye yeşvi yeşviyor. Evet. Şimdi daha sonradan anladım ki diyor. Vav harfi ölüme işarettir. Mevhut kelimesinin vav ile. işte hay kelimesi. Hayat kelimesinin ye'si.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 hayatımız sona eriyor. Ölmüyoruz. يَنْتَقِلُّنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ Bir evden bir ere hicret diyoruz. Ya anladım ki Allah'ın Hay isminin tecellisi. Çünkü her harfe Peygamberimiz Sahih-i Müslüm'de bir mana vermiş. Yaşar Kandemir hocanın Şifa-i Şerif'inde de var. Peygamberimiz Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sa'd Kâf'ın manası budur. Hadis-i Şerif bu. Hâ'nın manası Yâ'nın Elif'in manası bu, lam'ın manası o, mim'in manası bu. Biraz de peygamberimiz mana vermiş. Kur'an-ı Kerim'in lugazları, bulmacalarıdır bunlar. Şifreleridir daha doğrusu. Evet. Ve bu gibi şifre kelimeler surelerin ortasında değil de daima surelerin başında oluyor. Hmm. Elif, Lam mim, kâfâya aynsat. Rufum, Yasin, Taha, kâf, nun. Dikkat edin, surelerin başında, ortasında, sonunda değil, başında.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 bünyesinde illet tarfi y var. Kendisi hassa y harfinin bizzat diye bir itiraz olmuş o zamanlar galiba. Daha sonra e, ehsül havas ilmiyle o birtakım harflerin ilmiyle alakalı konularda çalışma yapan kişilerle büyük Allah dostlarıyla hatta münderemin eserlerinde de bunların bir kısmı anlatılıyor. O zaman meseleyi anlamış. Y kelimesi diriliktir ve alfabe y ile bitiyor.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 Esad bir Hazretleri diyor ki bizim Karadeniz'de bir halifemiz var bizim var. Bir halifemiz var. Adü Süleyman Efendi diyor. O manen çok yüksek derecelerde bizzattır. Geçenlerde Trabzon'daki İlhan kardeşlerimizden birisi hasta oldu. Evet. Hastalığı çok ciddiymiş. Oradaki görevli halifemiz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 Yani rical Allah dostlarının himmeti dağlar yerinden oynatır. Yani. İyi dua edebilirsiniz. o kadar tesirli. Yani, o kadar tesirli. Yani. Tabii duanın biz nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Özellikle duada tabii onda yeri gelmişken de söyleyeyim. Böyle herhangi bir konuda dua ediyorsunuz. Diyoruz ki muhterem Osman kardeşimiz doktora tezini yapsın. Elimi kaldırıyorum.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 Bir cuma gezisi, elimi kaldırdım. Ya Rabbi şu Osman kuluna yardım et. Çok daraldı. Şu doktorasını hayırlısıyla bitirsin yarın doçant olsun. Baktım bir rahatlama geldi üzerime. Bir enerji geldi. Doldum. E. E. Ellerim ayağa kalktı. Ha, Dua kabul ediyor manasındadır bu. Duayı artık başladık. Ya Rabbi Osman böyle iyi çocuktur. Kendisini tesbih ediyorum ben şahidim. Eksikleriyle noksanlarıyla beraber onu bu haliyle sen idare et. Ona yardım et. Sen büyük bir Allah'sın. Yardımını eksik etmesin. Sen rahmansın, sen rahimsin. Ediyorum ellerim kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. 15 gün sonra Osman'dan haber geliyor. Hocam doktora tezimi elhamdillah savunduk. Keçi gibi inatçı bir jüriyesi ise ne olduysa pes etti. Lihmetin bizim tezi kabul etti şu anda doktora imanını aldık bir erki aya da yarım olarak inşallah tayinimiz çıkacak diyor evet. ama burada siz dua ediyorsunuz eliniz açılıyor rahatlıyorsunuz kabul, edici. kabul edildiğinin alameti bu kapılar açılıyor yani Kapılar açılıyor. onun için bazı konularda dua ediyorsunuz zorlama yapılmaması lazım bu da manevi, maneviyatta bir edep konusu var o manivattaki edep konusunu biraz sallıyorsunuz ve sarsıyorsunuz. Hayır. Yani Allahü Teala Hazreti İbrahim'e ne dedi? Melekler gidecek Lut aleyhisselamın kavmini helak edecekler değil mi? Ya Rabbi ne olursun müddet ver. İnne fîhâ Lutan. Orada Lut aleyhisselam var. Biraz söyle yüz beş gün falan Ya Rabbi. Allah ne dedi? Velâ tukhâti bînî fî lezzine <Gülüyor> Zalimler hakkında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 bir gün önce settar kapısından girdin reddedildin. Bugün de Rahman kapısı. Elin kolunu açıldı. Rahatladın. Hafifledin. Bir kuş olduğunu içmeye başladın. Kabul ediliyor duaların senin. İnsan duasının kabul edildiğini edilmediğini bilir. Namaz da öyle. Kılıyorsunuz. Oturduktan sonra namazdan sonra bir rahatlık böyle bir melankoli var. içinizde, Bir mudi ruh yaşıyorsunuz. Tatlı bir şey. Huzur hali. Huzur hali. Namazın kabul olu demektir.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 benim noksanım çok senin katında da yerim yok günahım dağlar kadar huzuruna geldim ama dağlar kadar günahlar yüklendim de geldim aslında elimi açmaya bile bana fırsat vermemen lazım lütfettin elimi kaldırabiliyorum kapını çalıyorum bir dilenciyim üstü başı yırtık günahkar aciz düzü kara bir insanım senin gibi büyük bir kapıya layık değilim diye bir ön girişler yapıyorsun böyle evet. böyle hep alttan arıyorsun yani merhametli ilahi kalibe geliyor. Hani dilenciler paralıyarken Allah rızası için 5 lira diyor. Eskiden bir lira, daha önce 5 kuruştu. Evet. Anam sesindeki tona bakarak kalbiniz dikkate geliyor. Titre veriyorsunuz değil mi? Allah da bu ses tonu içten gelen kırıklık, böyle samimiyet, ihlas, gözyaşı bu şekilde bir dua bekliyor. Yani verecek tabii. Kapı kapalı değil zaten, açık.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 manevete. ikimiz dua ettik. Allah kabul etti. Kabul ettiği için iyileşti. Yani biz iyileştirdik değil. İyileştiren Allah biz dua edeceğiz diyor. Ya şifa Allah'tan. Şifa Allah'tan. Kuldan evet. bir şey yok. Evet. Süleyman Efendi bu kardeşimizi ziyaret için Trabzon'a gitmiş. O da onu daha önce hastayken görmeyi umduğunu söylemiş. Ben hastayken gelmediniz de iyileştiğiniz zaman geldiniz demiş. Ve ona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 Esat Erbili Hazretlerinin yanındaki kişi evladım benim demiş. Allah. Şeyhimiz olduğu için onun önde olması lazımdı. Bizim de boynu bir durmamız lazımdı. Arkadaki kişi benim, ben de geldim demiş. Beraber geldik demiş. Dua erleri dualarla himmet ederler. Himmetleriyle kainata hizmet ederler. Bismillah. Onun için herkesten dua istemek lazım.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 Allah tevekkülden, ihlastan, rıza makamından, rıza kapısından ayırmasın denilir. Ya burada da pek çok dua var. Kalbine ne gelirse o. Evet. Gerçekten o dua fevkalade çok önemli. Ama büyük yani, zatlar genel, hep genel dualar, ümmet için dualar yapıyorlar. Evet, genel, yani genel yani dualar bir bireysel yapıyor. dua pek... Bireysel dualar çok özel durumlarda yapılıyor, yani, yani. özel durumlarda, çok özel durumlarda yapılıyor. Genelde bireysel değil, kolektif dualar yapılıyor. Evet. Yani umumi dua yapılıyor. O da Rahman isminin tecellisi, Rahim ismin tecellisi de bireysel duaya tekabül ediyor biraz. O da merhamettir, o da merhamettir. Evet. Ama er Rahman ismi er Rahim isminden önce gelmiştir. Bismillah. Errahman ondan sonra er Rahim diyor, değil mi? Evet. Ya. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli Erkam dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Ve hepinizi Allah'a emanet Hoşça Hoşçakalın efendim.